soracaklarım vardı benim. Konuşacaktık hani. Çok güzel şeyler anlatıyordum. Sen de diğerleri gibi bırakıp gittin işte. Söyleyeceklerini söyledin ve söyleyeceklerini söyledin ve gittin. Tabii ya. Aptal kafa Elbette söyleyeceklerini söyledi ve gitti Dolabı nasıl kaldırdım zannediyor Teşekkür ediyorum dostum Bana Bana çok güzel bir ders verdi Sağol Doğru ya Bundan sonrası için teki düzen vermeliyim, değil mi kendime? Yeni bir ümit, yeni bir hayat, belki çok daha farklı güzellikler. <gülüyor> Tabii ya. Tam sırası. Efendim? Efendim? Alo, Mühendis Bey. Hadi, nerede kaldın kardeşim ya? Sabahtan beri seni bekliyoruz. Gel de biraz keyif edelim. Ben gelmeyeceğim. Biliyorum, biliyorum. Anlıyorum da. Yine aynı yerde, aynı mekandasınız ama ben gelmeyeceğim bu sefer. Beni mazur görün. Hatta istiyorsanız mazur görmeyin. Artık düşün yakamdan. Etrafımdan çekini. Ben sizlerle birlikte olmak istemiyorum. Ben ben artık sizinle birlikte olmak istemiyorum. Lütfen. mı şimdi senin yaptığın ya? yoksa hocalığın mı tuttu yine hı? her zaman böyle yaparsın yine gelirsin zaten bırak şimdi bekletme bizi nasıl olsa geleceksin gelmeyeceğim gelmeyeceğim kapattı kapattı Hiç önemli değil. Kapatırsa kapatsın. Ben ben artık Rabbime yürüyeceğim. O dolabı kaldırmak bir adımdı. Daha da ötesi gelecek inşallah. Şşş, uğraşma boşuna. Sen yapamazsın. Yaparım. <gülüyor> Yaparım. Yapmalıyım. Kaç kere denedin? Bir kere daha denerim. Hala al. Neyi? Senden adam olmaaaaz! Olamaz! Ama olmalı! Olmalı! Benden adam olmalı! Bir kere daha delice lütfen! Ne olur! Ne olur yardım edin! Siz! Siz! Neredesin? Bak etrafımı sardılar yine! Beni çağırıyorlar, neredesin? Ne değilsin git arkadaşlarının yanına. Hayır. Hadi. Hayır. Bak. Hayır. eğlence eğlenceler, eğlenmelerine bak sen de onlarla birlikte eğlen. Hadi. Ne duruyorsun? Vakit geçirme. Gitmeyiz. Gitmeyiz. Onlar eğlenmelerine baksınlar. Atıkları her eğlence adıma onları biraz daha günaha sürüklüyor. Onlar gibi günaha düşmek istemiyorum. Ne olur, ben, ben yeni bir başlangıç yapmak istiyorum, ne olur, ne olur beni rahat bırakın, ne olur. Bugüne kadar ki günahların ne olacak? O kadar günahın var. Eyvah! Sen zaten batmışsın, Uğurlaşmış Sen zaten Batmışsın Boşver Boşver Bugüne kadarki günahlarımı hatırlattım Size bir şey sorabilir miyim? Benden adam olur mu? Olmaz değil mi? Peki size sorayım ...boyuma kadar günaha batmışım değil mi? Hayır. Kurtanın oğlum. Biriniz. Beni uzatın. Anne. Anne. Anne. उसको ठीक उस आते दिला दे मैं स्वतः मैं Boşuna ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Kaldırmıştım <gülüyor> Boş bir ümitmiş <gülüyor> Yok yok iyiyim Kafayı yemedim Ama az kaldı <gülüyor> Ne o? Ne, o? ne bakıyorsunuz, bakıyorsunuz? Hiçbir hıldıran adam görmedi Vazgeçtim, yürümüyorum, gitmiyorum. Dolabı kaldırmakla her şey bitiyor muydu sanki? Kaldırdım işte, Kaldırdım işte. Ne, oldu? ne oldu? Yalnız mı, bıraktılar, Yalnız mı bıraktılar, beni? bıraktılar beni? Gidiyorum. Gidiyorum. Görün, arkadaşlarıma gidiyorum. <gülüyor> Hiç olmazsa onlarla beraber olayım, beni çağırdılar. Almayacağ. Gitme lütfen. Mühendis, mühendis bey, mühendis bey, mühendis bey. Gitme. Bir yanlış yapıyorsun mühendis Hayır. bey. Ne olur gitme. Bırak. beni. Hayır. Bırak Hayır beni. mühendis Bırak bey. Beni. Bırak. Beni. Hayır gitme. Hayır. Ben yapamayacağım. Burada yaptın işte bak. Bak bir şey yaptın. Hayır. Başardın bir kere bak. Yine başarırsın. Kola mı kaldırmakla her şey bitmiyor ki. Her şey bitmiyor ama başlamış oluyorsun bitirmek için. Neye başlamış? Bir adım attın mühendis benim. Hayır. Ben. Attın. Boyu attın. Işte. Hayır, böyle, Hayır deme. böyle deme, böyle deme ne olur. Ben... Sen sen onu tanımıyor musun yoksa ha? Sen. Sen Rabbimizi tanımıyor musun yoksa bir adım attın mıydı o sana on adım gelir Hayır mühendis bey günahlarım deme bana ne olur Sen Esma-ül hiç okumadın mı yoksa Mühendis bey ne olur Uğraşma benimle Hayır mühendis bey Benim tövbemi kabul etme Eder o nasıl böyle dersin O tevaptır Duymadın mı Rasulullah ne diyor? Gökler kadar günah işleseniz bile Allah sizin tövbelerinizi kabul eder diyor. Çok kabulun rahimdir. değil. O tevaptır O çok güzeldir. Hayır. Ne olur mühendis beye gitme yapalım. ne olur. Hayır. Gitme, gitme mühendis beye gitme gitme gitme gitme. gitme. Niye gittin mühendis bey Niye gittin Allah'ım Allah'ım seni anlatamadım Mühendis bey o Allah ki O kadar güzel ki Affedendir, bağışıyandır Bir adıma san on adım gelir Seni sarar Allah'ım suç benim seni ona anlatamadım Suç benim senin güzelliğini merhametini ona anlatamadım Suç benim Allah'ım suç benim <gülüyor> neden etkili olamadım neden beceremedim ben neden neden neden Allah'ım neden neden tabi ya tabi ya Kur'an'daki o ayet sanki bana sesleniyor konuşursunuz da kendiniz yapmazsınız diye Sanki ben layıkı veçiyle tövbe ettim mi ki de, evet, evet, kendi günahlarımı unuttum, senin bir kulunun günahlarını konuştum Allah'ım. Seni anlatamadığım yetmiyormuş gibi, kendi günahlarım yetmiyormuş gibi bir de senin bir kulunun günahlarını konuştum. Suç üstüne suç işledim Allah'ım Affet Allah'ım Affet Allah'ım Beceremedim Suç üstüne suç işledim Kendi günahlarımı görmem lazımdı Başkalarının günahlarını görmek için yaratılmadım Ah günahlarım, ah günahlarım, Allah'ım affet beni, Allah'ım affet söz, söz Allah'ım söz bir daha yapmamaya, mühendis bey anlatamadım, Anlatamadım, sana onu anlatamadım, beceremedim. Sen de affet beni mühendis bey, beceremedim sana anlatmayı. Nerelere gittin mühendis bey? Nerelere gittin? Karanlıklara yürüdün mühendis bey. Karanlıklara yürüdün. Gaflet karanlıklarında yol yordam bulamazsın mühendis bey. Gaflet karanlıkları çok koyudur. Gaflet karanlıklarının ucu nereye çıkar biliyor musun mühendis bey? Mühendis bey! Mühendis bey! Yanacaksın mühendis bey! bey. Dayanamayız haciz kullarız Allah'ım dayanamayız Haciziz Allah'ım Affet bizi ne olur Bir kibrit alevine Dayanamayız Allah'ım dayanamayız Ne olur affetsin Dayanamayız Allah'ım Ne olur affet Nasıl oldu da kabret karanlıklarında günahlara battım? Nasıl oldu? Rabbim <gülüyor> <gülüyor> ey merhametlilerin merhametlisi Kapına geldim affet Senden başka gidecek kapımız yok. Senden başka affedecek yok. Sen affetmeyi seversin. Kapına geldim. Ne olur affet Allah'ım bağışla. Nasıl oldu da ben bu günahları işledim ha? Nasıl oldu da işledim? Allah'ım Rabbim Sana geldim Sana geldim Allah'ım Bağışlarsın diye Eli boş gidilmez Gidilen yere Rabbim boş gelmedim Ben suç getirdim Dağlar çekemezken O ağır yükü İki kas sırtımda Pek güç getirdim Abbet Allah'ım Ben bir günah Hamalı oldum Cürmümüne Geldim sana Rabbim Ya Rahman Ya Rahim Ya Melik Ya Kuddüs Ya Selam Ya Mümin Ya Mühevim Ya Ben eledim hat siz günah siz günahlar işledim bir günah hamal oldum affet beni olur ben bu günahlarla nasıl geleceğim yanına affetmezsen bağışlamazsan bu dünyada yaşarken affet Allah subhanallah Sultaarallah, tüm delilere derman Allah. Ne siz günahları şedim, affettbe, ya Tevâ, ya Tevâ, ya Kafur, ya Kafâ. Senden utanmadım he. Senden hiç utanmadın. Hiç utanmadın. Hiç utanmadın. Vurma yüzüme. Vurma yüzüme el aman. El aman. El aman. Resulullah Efendimiz anlatıyor... Hani Miraç'ta... Cennet ve Cehennem her şey gösterildi ya ona... Döndükten sonra orada gördüklerini zaman zaman anlattı... Cehennemde iki kul görmüş... İsimlerini vermiyor... Yoksa biri ben miydim... İki kulü periyat içinde... Ateşte yanmadılar Ya annen Ya menen Ya hayat Ya menen Allah Azze ve Celle ''Bu feryat eden iki kulumu huzuruma getirin.'' diye ferman etti. Getirdiler iki kulu. ''Ey kullarım ateşimi nasıl buldunuz?'' ''Ya Rabbi ateşin çok şiddetliymiş.'' ''Rabbim ateşin çok şiddetliymiş.'' dediler. Allah yine ferman etti. Öyleyse ateşime girin yine. Onlardan bir tanesi Allah Azze ve Celle böyle emredince koşmaya başladı. Koştu, koştu, koştu. Kendini ateşe attı. Diğer ikincisi yavaş yavaş yürüdü. Gerisin geri. baka baka Allah Azze ve Celle ferman etti Bir, bu iki kulumu yeniden getiren huzuruma sordu o kula ey kulum kendini niye böyle koşarak ateşe attın Allah'ım dünyadayken senin hiç emirlerini dinlememiştim ''Hiç olmazsa burada senin bir emrini tutayım.'' dedim. <gülüyor> ya sen kulum? Sen niye öyle geri baka baka yürüdün yavaş yavaş? Allah'ım... Sen beni ateşten çıkardıktan sonra beni tekrar ateşe koyacağını senden ummamıştım. Allah merhametlilerin merhametlisi Allah bu iki kolumu alın cennetime koyun dedi. Allah Azze ve Celle ferman etti meleklerine. Gidin bakın cehenneme Kalbinde bir dirhem iman bulunanları Çıkarın ateşten götürün cennetime koyun Götürdü melekler Tekrar ferman etti Allah Ey meleklerim tekrar gidin bakın kalbinde yarım dirhem iman bulunanları da alın çıkarın götürün cennetime koyun melekler onu da yaptılar sonra Allah yine ferman etti dünyada yaşarken bir kere iman ile kelime şahadet getirmiş olanlar var ise onları da çıkarıp götürün cennetime koyun, cennetime koyun. O cennete konulanlardan bir tanesi şaşırdı. Efendimiz anlatıyor. Rabbim ben cennete girecek ne amel işledim ki beni cennetine koyuyorsun diye şaşırıp soruyor. Getirin amelini diyorlar. Kelime-i evet. Terazinin bir kefesine kelime-i şehadet konuyor. Bir kefesine de okulun diğer bütün günahları ve kelime-i ağır basıyor. İman etmişim sana Allah'ım, güzel Allah'ım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü <gülüyor> enne Muhammeden abduhu ve Sen böyle merhametliyken ben sana karşı nasıl günahlar işedim Nasıl hedefsizliğe düştüm böyle Allah'ım Rabbim Rabbim Benim gibi bir hedefsizim Cehennem de senin ya Oraya bile koysan sen koyarsın ya. <gülüyor> Rabbim. Merhametli Rabbim dayanamayız ama bilirsin kullarını acizdir. <gülüyor> Allah'ım biz yüzümüzü dünyaya çevirdik. Hep dünya dedik. Allah'ım ne olur Allah'ım bizi kendine çevir. Bizim yüzümüzü kendine döndür Allah'ım Rabbim bizi kendine döndür Rabbim aşkı işi yönümüzü sana döndü Resulullah aşkına ne olur Resulullah aşkına bizi kendine döndür aşkı işi bizi bize bırakma ey yüce kudret bizi bize bırakma Allah'ım döndür Tabibin aşkına, sen onu çok seversin. Rasulün aşkına döndür bizi, döndür bizi, Muhammed aşkına. Yalvarıyoruz Allah'ım sana Tövbe yarabbi söz Söz bir daha yapmamaya söz Senin emrince yaşamaya söz Söz güzel Allah'ım söz Habibin aşkına affet tövbe Bin kere bin tövbeyle geldik Allah'ım Döndür yaram, döndür bizi Günümüzü sana döndür Resulullah Aşkı için Günümüzü sana döndür Döndür Kendine döndür bırak o bizi Tut elim kaldır beni Rahmetin dandır beni Allah'ım Habibin aşkına Sen ona aşıksın Onun aşkına Ne olur bağışlı affet Biz onun ümmetiyiz Affet Allah'ım affet Muhammed aşkına suç işledim nerelere gittin mühendis bey gel gel yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel onun kapısı ümitsizlik kapısı değil gel Allah'ım kalpler senin kudret elindedir döndür Allah'ım ne olur suç benim Allah'ım ben anlatamadım seni suç benim ne olur Döndür Allah'ım, suç benim. Tövbe yarabbi. Ben... Ben gidemedim. Geldin mi? Geri geldim. Geldin ha. Ne güzel ettin mühendis mi? Geldim ama çok korkuyorum. Korkma. فقط به من بگو، من سعی کردم به تو کمک کنم. اما تو به من diye تو به diye نمی‌خواستی که به تو کمک کنم. تو به من نمی‌خواستی که به تو کمک کنم. تو به من نمی‌خواستی که Ne güzel ettin, ne güzel ettin mühendis bey. Ama korkuyorum. Hayır, hayır mühendis bey, hayır Allah kullarını kendinden korksunlar diye yaratmadı. Kendinin o güzelliğini görüp de aşık olsunlar diye yarattı. Aç istersen Kur'an-ı Kerim'e bak. Kendini nasıl anlatıyor? Esma-ül Hüsna'ya bir bak istersen. Ne olur, ne olur. Hayır, hayır. Korkma ne olur. Bir bak ayetlere, bir bak Kur'an-ı Kerim'e, bir bak mühendis beyi. Ya günahlarım ne olacak? Bugüne kadar işlediğim günahlarım ne olacak? Ne olacak? Ne olacak günahlarım? Ne olacak benim halim? Ne olacak? Mühendis bey ben de çok korktum. Benim de hayatım korkularla geçti. Çocukluğumdan beri bana İslamiyeti mi yanlış anlatmışlardı? Yoksa kimseyi suçlamıyorum. Ben mi yanlış anlamıştım bilmiyorum. Saçım sakalım ağrına dek bu korkularla yaşadım. biliyor musun bir gün bir gün dinimi öğrenmek için siyer kitaplarını karıştırırken bir olayı okudum yemame hükümdarını sana onu anlatayım mühendis bey sümame yemame hükümdarı Sümam'a, mühendis bey, hani Resulullah aleyhissalatü vesselam hani bütün krallara, imparatorlara, emirlere mektuplar göndermişti ya. Gelin Allah'tan gayriye tapmayın, kendi ellerinize yaptığınız putlara tapmayın, kendinize ilah diye taptırmayın. ...kendinizi ve tebanızı ateşe atmayın diye mektuplar göndermişti ya. Hani bazıları, gelen elçileri hediyelerle geri çevirdiler. Bazıları kabul edip Müslüman oldular. Bazıları ise kin kustular mektubu alınca. Hani İran hükümdarının yaptığı gibi mektubu parçalamıştı ya. Daha sonra... Kendi de öyle parçalanmıştı ya. İşte onlardan bir tanesi de Yemame hükümdarıydı, Sümame. Kendine mektup ulaşınca o da kızdı, kin doldu ve İslamiyete düşman oldu. O günden sonra nerede bir Müslüman eline geçse işkenceler yapıyor, hunharca şehit ediyordu onları. Sümame. Sümame Kaç Müslümanı harca şehit ettiği belli değil Sümame Bir gün Müslümanlar Sümameyi yakaladılar Esir ettiler Ve Medine'ye getirdiler Medine'ye geldi Söyleyin 2000'li yılların Müslümanları Söyleyin Şimdi böyle bir çaniye ne yapmak lazımdı Bütün Medine'liler Bütün sahabiler merakla gözlerle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gözlerin içine bakıyorlardı işaretine bakıyorlardı hadiseler bir kaşık suda boğulurdu Medine'ye esir getirilmişti ama <gülüyor> mucizelerin peygamberi mucizelerle donatılmış peygamber hala mucizeleri yeryüzünde devam etmekte olan son nebi bırakın sümameyi kendi haline dedi Bıraktılar mühendis beyi bıraktılar ne olacak benim halim değil mi dinle mühendis bey. bir gün sonra efendimiz aleyhissilatü vesselam sümameye dedi ki bizim sana ne yapacağımızı sanıyorsun sümame cevap olarak dedi ki belli ki beni Öldüreceksiniz. Başka ne yapmanızı bekleyebilirim? O gün sesini çıkarmadı Efendimiz. Bir gün sonra tekrar geldi. Tekrar. Bizim sana ne yapacağımızı sanıyorsun ey Sümame. Belli ki beni öldüreceksiniz. İntikam alacaksınız. Ne bilsin de zavallı Sümame. Müminin kalbinde intikam olmaz. Çünkü onlar mumtakim olan Allah'a iman etmişlerdir. Allah her şeye kafidir. Mütekebbir cabbar olan Allah Azze ve Celle'dir. Ne bilsin de Sumame konuştuğu peygamberin rahuf ve rahim bir peygamber olduğunu Ve Müslümanların yüreklerinin o peygamberden gelen muhteşem mirasla şefkatle olduğunu, insanları öldürmek ve yok etmek için değil, bu dinin insanları kurtarmak için geldiğini ne bilsindi. Üçüncü gün oldu. Tekrar sordu. ve tekrar aynı cevapları verdi. Bütün müminler heyecanla bekliyorlardı. Ve Resulullah... Bırakın Sümame'yi gitsin dedi. Sümame gitti. Gitti Sümame. Gitti. Gitti. Ama geri döndü yarı yoldan. Geri döndü. Senin dönüşün gibi mi? Hayır. Senin bir farkın var mühendis bey. Sümame döndü. Geldi Medine'ye tekrar Bütün Medine'ler hayretler içerisinde Şaşkın vaziyetteler Sümam'a geldi Mescid-i Nebevi'ye girdi Efendimiz'in önüne diz çöktü Bana İslamiyet'i anlat Ben Müslüman olmak istiyorum Rasulullah düşmanlarına bile hayat veren peygamber Aleyhisselatü Vesselam salavatlar getirin ne olur biraz sonrası için selavatlar getirin <Gülüyor> düşmanlarına bile hayat veren peygamber <Gülüyor> kelime-i getirdi sümame ne dedi biliyor musunuz bugüne kadar yeryüzünde benim için senden daha çirkin kimse yoktu Ama şu andan itibaren benim için yeryüzünde en sevimli yüz senin yüzündür ya Resulallah. Bana söyle, ben şimdi ne yapmam lazım? Bu kadar isyanlar, bu kadar cinayet, bu kadar kötülükler, ben şimdi ne yapmam lazım söyle bana. Söyle yapayım. Ne yapması lazım mühendis beyin? Ne yapması lazım? 2000'li yılların Müslümanları söyleyin. İstanbul'da yaşıyorsunuz. 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında. Buraya yeryüzünün her bir tarafından Müslüman olmayan insanlar geliyor. Belki bir gün biriyle karşılaştınız ve Müslüman olduğunu söyledi size. Veya siz ona o güzel Allah'ı anlattınız. <gülüyor> Hidah et sizin. Vesilenizle parladı onda ve sordu size Bu yaşıma kadar yapmadığım ibadetlerim ne olacak? Bunca isyanlarım ve kötülüklerim ne olacak diye sordu Söyleyin, hoca olmaya gerek yok Ne söylersiniz ona, ne yapması lazım? Ey İslamiyet'in muhteşem hakikatinden uzaklaşmış asır Söyleyin Resulullah Efendimiz dedi ki Sümame'ye İslamiyet kendinden öncekini yok sayar. Hiçbir şey yapmana gerek yok Sümame. Anlıyor musun mühendis bey? Ya ben? Ben, ben de sordum bu soruyu. Ya ben, ben diye. Ben ne olacağım? Sen kimsin mühendis bey? Ya ateş. Sen kimsin mühendis bey? Allah Azze ve Celle ömrünü cinayetlerle, kötülüklerle geçirmiş bir kafire böyle bir kapı açarsa, bütün günahlarını siler ve sıfırdan onu başlatırsa, söyle bana, Resulullah'ın dertli ümmetine bu kapıyı açmaz mı? Sana bu kapıyı açmaz mı? Sen ki onun ümmetisin. Başını secdelere kapayıp, Ya Rabbi, Cebrail'in getirdiği haberle benim ümmetimden de o ateşe girecekler var mı diye sorduğunda Cebrail'e Cebrail evet ya Resulallah deyince secdelere kapanıp kendini perişan edercesine ya Rabbi ümmetimi bağışla deyinceye kadar yalvaran Resulullah'ın ümmeti değil misin? Allah tövbe kapısını açtı Habibinin ümmetine Yeniden sıfırlamak Yeniden başlayabilmek için her şeye Ah ne dersin Peki Peki ateş Hala ateş mi diyorsun Ya cehennem Hala cehennem mi diyorsun mühendis bey Hala ateş mi diyorsun Ateş dediğin bu mu bak mühendis bey bak Allah tövbe edenlerin tövbelerini kabul eder günahları silin verir bak mühendis bey estağfurullah görüyor musun bak nasıl siliniyor günahlar. estağfurullah görüyor musun mühendis bey nasıl siliniyor günahlar. Estağfurullah Allah o kadar güzel ki Bir yürekten estağfurullah Dedin mi günahlarını siler Senin o günahlar dolu Kalbini gül bahçelerine Çeviriverin Allah Hadi git ona Gel diyor sana Yüz bin kere Tövbünü bozmuş olsan da Yine gel Git ona Git, onun bahçesinde bir gül desen ol, git ona, git. O her yerde, her yerde o, o bize bizden yakın ama biz ona nasıl yakın olacağız dersen, Resulullah'ı bulmalısın. Canım, cananım, Efendimi bulmalısın. Allah bize çok yakın. Ama biz ona yakın değiliz. Ona yakın olmak için Efendimiz'i, canımızı, Sultan'ımızı bulmalısın. Onun izini bulmalısın, onun izini koklamalısın, Dudu kuşları gibi. Hani sahabiler Medine'de onun hangi eve gittiğini anlamak için hani sokakları kokluya kokluya giderlermiş ya. Onun hangi evde olduğunu bulmak için hani koklaya kokluya giderlermiş yani. ocan ocanan o sevgili Hazreti Ayşe diyor ki Dünyada doyamadığım şey onun saçlarını taramaktı. Bir teline kurban olurum. Bir gün bir cihat meydanında sahabilerden birisi kılıcını bırakıp Yerlerde bir şey arıyordu Diğer arkadaşları ne yapıyorsun Ne yapıyorsun kılıcına Cenk meydanı kızgın Ne yapıyorsun Hayır diyordu Her şey feda olsun Sarığımın arasına koyduğum Resulullah'ın Saçının sakalının bir teli düştü Onu arıyorum Onun önünde diz çökerlerdi, sanki başlarında bir kuş var da, uçacakmış gibi, nefes bile alıp vermekte zorlanırlardı. O kadar güzelmiş ki, güzelliğinin nuruna bakamazlarmış. O kadar güzelmiş, sadece birkaç sahabi onun güzelliğini anlatabilmiş. birçoğu doyasıya kaldırıp da gözlerin içine bakamamış ama onun o kara gözleri öyle güzel ki o her baktığını her baktığı iman sahibi arkadaşını sahabi yapmış biliyorsunuz değil mi sahabi olmanın bir şartı vardır Resulullah'ın ona bakmış olması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 O yok artık. O yok artık. Ama onun sünneti seniyelere var. Öyle değil mi? Yaşamak onu. Doyasıya yaşamak. Öğrenmelisiniz mutlaka. Nasıl bakarsa siz de öyle bakmalısınız. Nasıl tutarsa öyle. Ne yapmışsa öyle. Biliyor musunuz? Kendinden çok sonra gelmiş olan İmam suyuti o büyük elü Sunnet alimi, o muhteşem insan diyor ki, Resulullah'la yetmiş kere görüştüm diyor. Bir kerecik de bize gelir mi? gelir mi? o yüzden dedim çok selavat getir melekler topladınız mı selavatları? hadi gidin Medine'ye hadi uçun melekler hadi gidin söyleyin Medine'deki sultanımıza İstanbul'da gözü yaşlı sana hasret bir avuç Aşığın Seni bir kerecik olsun görseler Veya hissetseler Veya hiç olmazsa kokunu bir an duysalar diye Seni beklemedeler diye söyleyin melekler Ya Resulallah neredesin Biz gelemedik Medine'ne Hiç olmazsa sen gelsen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 yeryüzünün her bir köşesinde dertli ümmetin var bizim asrımıza gelsen, rüyalarda gel rüyalarda gel kokunla gel gel Resulallah ya Habib Allah ya Şefi Allah ya Nebi Allah ya Nebi Allah Ya Rasulullah, Ya Rabbi, Rasulullah, Rabbi, mize söz verdik, tövbe ettik. Tövbe edince bütün günahları siler o. Şu an bütün yüreğimizde imanımızla tövbe ettik. gel şu kapıdan çıkıp yeniden günahlara batmadan kalbimiz tertemiz olmuşken gel gel şu tertemiz kalbi taşıyan şu delikanlının şu genç kızın hatırına gel şu dertli kardeşimin, şu dertli bacımın hatırına gel gel gel Aşkınla doldur gönlümü, katrandan para yüzümü. Sil Resulallah, ya Habib Allah, ya Şefi Allah, ya Debi Allah. Söz Bir daha yapmam acısına söz deyim Hadi bir kişi söz dese yeter Bir kişinin kalbi tertemiz olsa yeter Belki onun hatırına Onun hatırına o tertemiz kalbe gelir de Biz de biz de şerefleniriz bu gece Söz mü? Hadi bir kişi ne olur Sen misin? Sen misin o? Sen Allah Allah için gel Allah aşkına gel ne olur ne olur gel sen ki düşmanlarına bile hayat verensin sana düşmanlık etmiş Ebu Cehil'e bile yetmiş kere gitmişsin ne olur sana hasret çeken dertli ümmetine bir kerecik gelmez misin Bir kerecik ne olur? Hiç olmazsa, hiç bir şey olmazsa bir kerecik kokulacak. Uyuyacağımı görsem ne olur? Ya olma, Ya benim. Ey can, ey adam, ey sevgili. Allah bize ne olur? Gel. Dertli ümmetinin başına okşa Şu iniltilerimizi de taşıyan melekler Medine'ye Efendim ne olur bir kerecik gel Bir anlı gel ne olur Ne olur gel Sensiz nasıl geçireceğiz bu hayatı Kevser avusunun başına kadar nasıl bekleyeceğiz Ya bir de oralara gelemezsek, ne olur gel efendim, canım efendim gel, ne olur gel. Babam çok üzülüyor Buradaki amcalar Teyzeler de çok üzülüyorlar Seni görmek istiyorlar Ama konuşamıyorlar Efendim Utandıklarını söylüyorlar Hani Uhud'da demiştiniz ya Kardeşlerime Selam olsun diye İşte onlar buradalar Şimdi ey Nebiler Sultanı Gül yüzlü peygamberim Ben de hepsinin yerine sesleniyorum size. Onları işaret buyurduğunuz o garip devirde gelen kardeşlerinizi sayıp ziyaret etmeyecek misiniz Ayy. yoksa? Ne olur gel efendim. Kader 14 asır uzağa düşürdü onları. Konuşamıyorlar. Ama ben biliyorum. Artık hepsi seni istiyorlar. Sen kimseye kızmazsın değil mi? Sen de herkesi seversin değil mi? Kızım Fatıma'yı çok severmişsin. Benim adım da Fatıma ya Resulallah. Fatıma annemiz olan sevgiden Fatıma koydular adımı. Fatma anamın hatırına gel. Ne olur gel efendim kokun çok güzelmiş. Hadi o güzel kokunla gel benim güzel peygamberim. Ne olur gel efendim. Hepimiz seni öyle özledik ki. Çok özledik seni gel. Çok özledik seni gel. Ne olur gel. Efendim Hoş geldin sultanım Hoş geldin gönüllerimize Söz Sünneti sen gelir yaşamaya Söz Seni yaşamaya Söz Aşk kamalları Aşk kamalları geliyor Aşk kamalları Yükü aşk olan Aşk kamalları geliyor Aşk kamalları geliyor Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Bizim yükümüz ya Bizim yükümüz Rabbi ya Resulallah Aşk taşıdığımız Aşkın Aşkın Aşkın Aşkınla Doldur gönlümü Katmandan para yüzümü Sil Resulallah Ya Habib Allah Ya Şefiyallah Ya Nebi Allah Ya Rabbim Rabbim Rabim, help us, Rabim, help Söz Say, say, you gave me the Söz to carry. Say, say, Allah. Söz say, Says Habibinin Sunneti senielerini yaşamaya says Rabbim says says Zevdam sana dir Rabb ala. Ya Rahimallah Ya Kerimallah Canım olsun. Allah için aşkla taşımaya söz mü? Cennette buluşmak için gayrete söz mü? Onun o gül cemalini beraber seyretmeye söz mü? Bil ki genç kız, bil ki delikanlı, bil ki bacım, bil ki kardeşim Bir sünneti seniye yaşadığında bil ki senin yanı başındadır. Senin başını okşamaktadır. Onun kokusunu duymak için sıradan işler diye değil. O yaptı diye yaşa. O böyle yapardı diye söz mü? O gelsin. Bu asır hasret kaldı ona. O gelsin artık değil mi? onu yaşamak onu hayatımıza koymak Rabbim Rabbim Rabbim Rabbim çocuklar var galiba Bu küçük çocuklar için koyuyorum tamam mı küçüğüm tamam mı yavrum küçük çocuklar hadi birbirinize verin hadi başka arkadaşların varsa onlara da götürün Hadi bu çocuklar için yaşıyoruz. Biz 100 yıl sonrasının sevgi sabahçılarıyız. 100 yıl sonra dünya Resulullah'ın kokusuyla dolacak inşallah.